Namaz ve ibadetlerinde derin bir saygı içindedirler. Onlar ki kulluklarına fayda vermeyen, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı vererek nefislerinin cimriliğini temizlerler. Onlar ki iffetlerini muhafaza ederler. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri müstesna.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 malları ve canlarıyla Allah'ın Resulüne olan desteklerini ve Allah'a olan kulluklarını muhafaza ederler. İşte onlar ahiretteki nimetlere varis olanlardır. Onlar ki Firdevs cennetine varis olurlar. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. Ant olsun ki biz insanı çamurdan süzülmüş bir özden yarattık. Sonra onu sağlam bir karargah olan ana rahminin içine bir nutfe, bir damla su olarak yerleştirdik. Sonra o nutfeyi alaka, bir kan pıhtısı olarak yarattık. Peşinden o alakayı bir parçacık et haline getirdik. Bu bir parçacık eti kemiklere, iskelete çevirdik, bu kemikleri de etle kapladık. Sonra onu bambaşka bir yaratılışla insan olarak vücuda getirdik. Yaratanların ve biçim verip düzenleyenlerin en güzeli olan Allah odur ki, mübarek ve şanı yücedir. Ey insanlar! Sonra bunun ardından siz muhakkak öleceksiniz. Sonra yine siz muhakkak kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Andolsun ki biz sizin üstünüzde yedi yol, yedi gök yarattık. Biz yarattıklarımızdan hiçbir şekilde gafil değiliz. Biz gökten belli bir ölçüde su indirip faydalanmanız için onu yeryüzünde tuttuk. Biz onu indirmeye kadir olduğumuz gibi elbet gidermeye de kadiriz. Böylece biz onunla, o yağmurla, sizin için yeryüzünde hurmalıklardan, üzüm bağlarından bahçeler inşa ettik. Orada sizin için her çeşit meyve vardır ve onlardan yersiniz. Bir de ilk olarak tur biten bir ağaç meydana getirdik ki, bu ağaçtan hem yağ hem de yiyenlerin ekmeğine katık edecekleri zeytin çıkar. Kuşkusuz sizin için Hayvanlarda da bir ibret vardır. Zira size onların karınlarında bulunan sütten içiririz. Onlarda sizin için daha birçok faydalar vardır. Hem onların etlerinden de yersiniz. Bir de varacağınız yere o hayvanların üzerinde ve gemiler üzerinde taşınırsınız. Andolsun ki biz Nuh'u kavmine gönderdik de onlara dedi ki, Ey kavmim! Allah'a abd olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Hala takva sahibi olmayacak, kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışmayacak mısınız? Bunun üzerine kavminden inkâr eden ileri gelenler şöyle dedi. Bu sadece sizin gibi bir beşerdir size üstünlük sağlamak istiyor. Eğer Allah size bir Rasul göndermek isteseydi, elbette melekler indirirdi ve biz önceki atalarımızdan da böyle bir şey işitmedik. Bu, kendisinde delilik bulunan bir adamdan başkası değildir. Öyleyse bir süreye kadar ona katlanıp bekleyin. Nuh dedi ki, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et. Bunun üzerine biz de ona şöyle vahyettik. Bizim nezaretimiz altında ve vahyimizle gemi yap. Bizim emrimiz gelip de yeryüzü tandır gibi kaynadığı, yerden sular fışkırdığı zaman canlıların her birinden erkek ve dişi olmak üzere ikişer çiftle boğulacağına dair aleyhinde söz geçmiş olanlar dışında Aileni ve iman edenleri gemiye yükle. Zulmedenlerin bağışlanmaları hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar mutlaka suda boğulacaklardır. Sen ve beraberinde bulunanlar gemiye yerleştiğiniz zaman de ki, bizi o zalim kavimden kurtaran Allah'a hamdolsun. Yine de ki, Rabbim, Beni bereketli bir yere indir. Sen iskân edenlerin en hayırlısısın. Şüphesiz bunda, Nuh ve kavminin başından geçenlerde anlamak isteyenler için ayetler, ibret ve dersler vardır. Muhakkak ki biz kullarımızı imtihan ederiz. Sonra biz onların ardından başka bir nesil meydana getirdik. Onlara da içlerinden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 Varlık içinde sefahate dalmış olan ileri gelenlerse şöyle dedi. Bu sadece sizin gibi bir beşerdir. Sizin yediğinizden yer, sizin içtiğinizden içer. Eğer sizin gibi bir beşere tabi olursanız, o takdirde siz kesinlikle hüsrana uğrayanlardan olursunuz. O size, öldüğünüz toprak ve kemik haline geldiğiniz zaman, gerçekten sizin diriltilip kabirlerinizden çıkarılacağınızı mı vaat ediyor heyhat bu size vaat edilen şey öldükten sonra yeniden dirilmeniz gerçek olmaktan ne kadar da uzak hayat sadece dünya hayatımızdan ibarettir burada ölürüz ve burada yaşarız biz öldükten sonra bir daha diriltilecek değiliz o Allah hakkında yalan uydurup iftira eden bir adamdan başkası değildir ve biz ona iman eden kimseler de değiliz. O Resul dedi ki, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et. Allah şöyle buyurdu, Tek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar. Derken onları helak edici o sayha hak ile yakaladı ve biz onları selin sürüklediği bir çerçöp yığını haline getirdik. Artık Allah'ın rahmetinden uzak olsun o zalimler topluluğu. Sonra biz onların ardından başka nesiller meydana getirdik. Hiçbir ümmet ne ecelinin önüne geçebilir ne de onu erteleyebilir. Sonra biz birbiri ardınca rasullerimizi gönderdik. Ne zaman bir ümmete rasulleri geldiyse her defasında onu yalanladılar. Biz de onları birbiri ardına takarak helak edip onların başına gelenleri düşünüp anlamak isteyenler için ibretlik hikayeler yaptık. Artık Allah'ın rahmetinden uzak olsun o iman etmeyen topluluklar. Sonra Musa ve kardeşi Harun'u mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Onlarsa kibirlendiler ve büyüklük taslayıp böbürlenen bir kavim oldular. Bu yüzden dediler ki, kavimleri bize kulluk ve kölelik ederken bizim gibi iki beşere hiç iman eder miyiz? Böylece onları yalanladılar ve bu yüzden de helak edilenlerden oldular. Andolsun ki biz Musa'ya, belki onlar hidayete ererler diye kitabı, Tevrat'ı verdik. Biz Meryem oğlu İsa'yı ve annesini de bir ayet, kudretimize bir delil ve mucize kıldık ve her ikisini de dünyada belli bir süre oturmaya elverişli, suyu akan bir tepeye yerleştirdik. Ey rasuller, Temiz olan şeylerden yiyin, ve salih ameller işleyin. Çünkü ben sizin yaptıklarınızı en ince ayrıntısına kadar bilmekteyim. Ey insanlar! Muhakkak ki bu, bütün rasuller ve onlara iman edenler, bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Ama insanlar aralarındaki bu birliği parça parça edip gruplara ayrıldılar. Her grup kendi yanındaki parçayla sevinip kibirlenmektedir. Resulüm, sen şimdi onları belli bir vakte kadar kendi gaflet ve cehaletleriyle baş başa bırak. Onlar kendilerine verdiğimiz servet ve oğullarla onların hayırlarına koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır. Bu dünyada onlara verdiğimiz nimetler sadece bir imtihandır. Fakat onlar bunun farkına varamıyorlar. Şüphesiz bizim, bir de mümin kullarımız vardır. Onlar ki Rablerine olan haşiyetlerinden dolayı tir tir titrerler. Onlar ki Rablerinin ayetlerine iman ederler. Onlar ki, Rablerine hiçbir şeyi şirk koşmazlar. Ve onlar ki Rablerine döneceklerini bildikleri için Allah yolunda verdikleri her şeyi kalpleri ürpererek verirler. İşte onlar hayırda yarışırlar ve yine onlar imanda, amelde ve hayırda öne geçenlerdir. Biz hiç kimseye gücünün yettiğinden başkasını yüklemeyiz. Bizim katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır ve onlar zulme de uğratılmazlar. Ancak o kafirlerin kalpleri bundan gaflet içindedir. Ayrıca onların bu şirk ve inkarcılıklarından öte bir takım kötü işleri de vardır ki onlar bu işleri yapar dururlar. Nihayet onların varlık içinde sefahete dalmış olanlarını Azap ile kıskıvrak yakaladığımız zaman bir de bakarsın ki onlar feryat edip bize yalvarır yakarırlar. Onlara şöyle deriz. Bugün boşuna feryat edip bize yalvarmayın. Zira bizden yardım görmeyeceksiniz. Çünkü ayetlerim size okunurdu da siz buna karşı arkanızı döner, kibirlenerek geceleyin, Rasulümüz ve ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşup saçmalardınız. Onlar bu sözü, Kur'an'ı hiç tedebür etmediler mi? Akıllarını kullanıp bunların Allah katından olduğunu düşünmediler mi? Yoksa onlara daha önce geçmişteki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Yoksa onlar Resullerin neslini, dürüstlüğünü, güvenilirliğini ve Ahde vefasını bilmiyorlar da bu yüzden mi onu inkar ediyorlar? Ya da onda bir delilik olduğunu mu söylüyorlar? Bilakis o, Resulümüz Muhammed, Hak olan Kur'an'la onlara gelmiştir. Fakat onların çoğu Hakk'ı kerih görüp ondan hoşlanmıyorlar. Eğer Hak onların hevalarına, Nefsani istek ve arzularına tabi olsaydı, mutlaka gökler, yer ve bunların içinde bulunanlar fesada uğrar, bozulup giderdi. Bilakis biz onlara, şerefli olan ve kendilerini şereflendiren bu Kur'an'la zikirlerini getirdik. Fakat onlar zikirlerinden, yani kendi şereflerinden yüz çevirdiler. Resulüm, Yoksa sen onlardan bir haraç mı istiyorsun? Rabbinin haracı, dünya ve ahiret mükafatı elbette daha hayırlıdır. Çünkü O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Halbuki sen onları şüphesiz sırat-ı mustakime, dosdoğru bir yola çağırıyorsun. Fakat ahirete iman etmeyenler ısrarla yoldan çıkmaktadırlar. Eğer biz onlara rahmet edip içinde bulundukları sıkıntıyı onlardan giderseydik, yine azgınlıkları içinde bocalamaya devam ederlerdi. Andolsun biz onları azap ile sıkıntıya düşürerek kıs kıvrak yakaladık da yine Rablerine boyun eğmediler ve ona yalvarıp yakarmadılar. Nihayet kıyamet günü onlara şiddetli bir azap kapısı açtığımızda bir de bakarsın ki onlar onun içinde kurtuluştan yana bütün ümitlerini yitirmişlerdir. O sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri inşa edip yaratandır. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. O sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Kıyamet günündeyse hepiniz onun huzurunda toplanacaksınız. O, hayat veren ve öldürendir. Gece ve gündüzün birbiri ardınca gelmesi de ancak ona aittir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Buna rağmen onlar öncekilerin dedikleri gibi söylediler. Dediler ki, gerçekten biz öldükten, toprak ve kemik haline geldikten sonra biz mi bir daha diriltileceğiz? Ant olsun ki, bu vaat edilen tehdit bize yapıldığı gibi daha önce atalarımıza da yapılmıştı. Bu, öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. Resulüm, de ki, eğer biliyorsanız söyleyin bakalım, bu yer ve içinde bulunanlar kime aittir? Allah'a aittir, diyecekler. Öyleyse siz hiç düşünüp bundan ibret almaz mısınız, de. De ki, yedi kat göğün Rabbi ve azim olan arşın Rabbi kimdir? Bunlar da Allah'ındır, diyecekler. Şu halde siz hala takva sahibi olmayacak, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışmayacak mısınız, de. De ki, eğer biliyorsanız söyleyin bakalım, her şeyin melekutu, mülkiyet ve idaresi, kudret elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir? Bu vasıfların hepsi Allah'a aittir, diyecekler. Öyleyse asıl siz nasıl bir sihre kapılıyorsunuz da, Kur'an'a sihir, bana da kahin diyorsunuz, de. Bilakis biz onlara hakkı getirdik. Fakat onlar, kesinlikle yalancıdırlar. Haşa! Allah çocuk edinmemiştir ve onunla beraber hiçbir ilahta yoktur. Öyle olsaydı her ilah kendi yarattığını sevk ve idare edip dilediği yere götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye çalışırdı. Allah Subhan'dır. Onların vasıflandırmalarından, ve her türlü noksanlıktan münezzehtir. O, gaybı da, şehadeti de, görünmeyeni de, görüneni de en ince ayrıntısına kadar bilendir. O, kafirlerin şirk koştukları şeylerden çok yücedir. Resulüm, de ki, Rabbim, eğer onlara vaat olunan azabı mutlaka bana göstereceksen, ben sağ iken onları helak edeceksen, Rabbim, bu durumda beni o zalimler topluluğunun içinde bulundurma. Muhakkak ki biz onlara vaat ettiğimiz azabı sana göstermeye kadiriz. Sen kötülüğü sana yakışan en güzel şekilde sav. Biz onların sana yakıştırmakta oldukları şeyleri çok iyi biliriz. Sen, de ki Rabbim tüm insan ve cin şeytanlarının vesveselerinden sana sığınırım. Onların benim yanımda bulunmalarından da Rabbim sana sığınırım. Nihayet o ahirete inanmayanlardan birine ölüm geldiği zaman der ki Rabbim beni dünyaya geri gönder. Belki orada terk ettiğim ayetlerine ve Resullerine iman eder, salih ameller işlerim. Hayır, bu sadece O'nun söylediği boş bir sözdür ve insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar arkalarında onları geriye dönmekten alıkoyan bir berzah olan kabir alemi vardır. Suğura üflendiği zaman artık o günün dehşetinden insanların aralarında akrabalık bağı kalmamıştır. Herkes kendi derdine düşer. Birbirlerini de arayıp sormazlar. Artık o gün kimin iman, güzel ve salih amel tartıları ağır gelirse, işte onlar felaha, kurtuluş ve saadete erenlerdir. Kimin de tartıları hafif gelirse, işte onlar da dünyada yaptıklarıyla kendilerini hüsrana uğratanlardır. Onlar, cehennemde ebedi kalacaklardır. Ateş, onların yüzlerini yalayarak yakar da, onlar orada, yüzlerindeki etleri sıyrılmış olarak sırıtan dişleriyle kalıverirler. Allah onlara buyurur, dünyada size ayetlerim okunuyordu da, siz onları yalanlıyordunuz, değil mi? Onlar derler ki, Rabbimiz, azgınlığımız, bize galip geldi de biz dalalete düşen bir toplum olduk. Rabbimiz bizi buradan çıkar. Eğer bir daha küfre dönersek şüphesiz kendimize zulmetmiş oluruz. Allah onlara buyurur. Orada azap içinde kalın, susun ve artık bir daha benimle konuşmayın. Zira kullarımdan bir zümre Rabbimiz, biz iman ettik. Bizi mağfiret et ve bize merhamet et. Çünkü sen merhametlilerin en hayırlısısın diyorlardı. Siz ise onlarla alay ediyordunuz. Hatta onlar ile alay etmeniz size beni zikretmeyi unutturdu. Üstelik siz bir de onlara gülüyordunuz. Muhakkak ki bugün... Ben, sizin alaylarınıza ve gülmelerinize sabrettiklerinden dolayı onları mükafatlandırdım. Şüphesiz onlar fazilete, gerçek kurtuluş ve saadete erenlerdir. Allah, kafirlere, yıl sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız buyurur. Onlar da, bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. Eğer, hata ediyorsak artık sayanlara bu hesabı tutan meleklere sor derler. Allah buyurur. Çok az bir zaman kaldınız. Ne olurdu siz bunu vaktiyle bilmiş olsaydınız. Siz bizim sizi boş yere yarattığımızı ve bize asla döndürülmeyeceğinizi mi sandınız. Gerçek melik hükümdar olan Allah çok yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O, kerim olan arşın Rabbidir. Her kim Allah ile beraber, hakkında hiçbir delil bulunmayan başka bir ilaha dua edip yalvarırsa, onun hesabı ancak Rabbinin katındadır. Muhakkak ki kafirler iflah olmazlar. Resulüm, de ki, Rabbim, Beni ve bütün ümmeti mağfiret et ve bize merhamet et. Çünkü sen merhametlilerin en hayırlısısın. Nur Suresi Medine'de nazil olmuştur. 64 ayettir. Rahman ve Rahim olan rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla Allah adına. Bu, bizim indirdiğimiz ve hükümlerini üzerinize farz kıldığımız bir suredir. Biz, onda belki tezekkür eder, düşünüp anlarsınız diye apaçık ayetler indirdik. Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine yüz sopa vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, acıma duygunuz, Allah'ın dininin koymuş olduğu bu hükmü uygulama konusunda sizi alıkoymasın. Bilakis bu ceza hem sakınmaları hem de ahirette hesaba çekilmemeleri için onlara bir rahmettir. Müminlerden bir grup da onlara uygulanan bu cezaya şahit olsun. Zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan bir kadından başkasıyla evlenemez. Zina eden kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan bir erkek evlenir. Bu şekilde zina edenlerle evlenmek müminlere haram kılınmıştır. Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup sonra bunu ispat etmek için dört şahit getiremeyenlerin her biri neyse seksen sopa vurun ve artık onların şahitliğini ebediyen kabul etmeyin. İşte onlar fasıkların ta kendileridir. Ancak bundan sonra tövbe edip nefsini ıslah edenler müstesna. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Eşlerine zina isnadında bulunup da kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince... Onların her birinin şahitliği, kendisinin şüphesiz doğru söyleyenlerden olduğuna dört defa yemin ederek bu yemine Allah'ı şahit tutmasıdır. Beşinci yeminde eğer yalan söyleyenlerden ise Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir. Kadının, kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna dair dört defa yemin ederek bu yemine Allah'ı şahit tutması, beşinci yeminde de eğer kocası doğru söyleyenlerden ise Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesi kendisinden cezayı kaldırır. Düşünün, ya Allah'ın üzerinizdeki lütfu ve rahmeti olmasaydı haliniz nice olurdu? Fakat Allah tevvaptır, hakimdir. Tövbeleri kendisine dönenlerin dönüşünü kabul eden, her işinde hikmet ve hayır olandır. Allah'ın Resulünün eşi hakkında zina gibi çirkin bir iftirayı getirip yayanlar, şüphesiz sizin içinizden bir gruptur. Bunu kendiniz için bir şer sanmayın. Aksine o olay, bundan sonra yanlış yapmamayı öğrenmeniz ve sizi gazaba uğratmadan sakındırmasından dolayı sizin için bir hayırdır. Onu dillendirenlerden her bir kişiye ahiret günü o kazandığı günah vardır. Onlardan bu iftirayı atarak ve yayarak bu günahın büyüğünü yüklenen kimseye ise ahiret günü çok büyük bir azap vardır. Onu işittiğiniz zaman mümin erkekler ve mümin kadınların kendi içlerinde hayırlı bir zanda bulunup bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? O iftiracıların da bu iddialarına dört şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki şahitleri getiremediler, öyleyse onlar Allah katında yalancıların ta kendileridir. Düşünün, eğer dünyada ve ahirette Allah'ın üzerinizdeki lütfu ve rahmeti olmasaydı, İçine daldığınız bu şeyden, iftira ve dedikodudan dolayı size mutlaka büyük bir azap isabet ederdi. Çünkü siz bu iftirayı dilden dile dolaştırıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız bu şeyi ağızlarınızda geveleyip duruyordunuz ve bu yaptığınızın önemsiz olduğunu sanıyordunuz. Halbuki bu Allah katında çok büyük bir günahtır. Onu işittiğiniz zaman bu konuda konuşup bunu yaymak bize yakışmaz. Sen Subhan'sın Allah'ım. Her türlü noksanlıktan münezzehsin. Bizi böyle bir şeyi yapmaktan muhafaza eyle. Bu çok büyük bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? Eğer mümin kimseler iseniz Allah böyle bir duruma bir daha asla dönmemeniz için size nasihat ediyor.'' Ve Allah size ayetlerini açıklıyor. Çünkü Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi ve herkesi bilen, her işinde hikmet ve hayır olandır. Şüphesiz ki hayasızlığın iman edenler içinde yayılmasını sevip arzu edenlere, dünyada da, ahirette de elem verici, iç yakan bir azap vardır. Allah, her şeyin iç yüzünü bilir, sizse bilmezsiniz. Düşünün, ya Allah'ın üzerinizdeki lütfu ve rahmeti olmasaydı, haliniz nice olurdu. Fakat Allah ra'uftur, rahimdir. Kullarına karşı şefkatle muamele eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Ey iman ettiğini iddia edenler! Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, bilsin ki o, hayasızlığı ve çirkin işleri emreder. Düşünün, eğer Allah'ın üzerinizdeki lütfu ve rahmeti olmasaydı, sizden hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediğini, nefsinin şirkinden ve günahından arınmak isteyeni temize çıkarır. Çünkü Allah semirdir, alimdir. Her şeyi ve herkesi işiten ve bilendir. Sizden Allah'ın lütfuna nail olmuş ve servet sahibi kimseler, kendilerine yakınlığı bulunanlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere mallarından vermekten geri durmasınlar. Onların kusurlarını affetsinler ve en güzel şekilde onlara muamele etsinler. Allah'ın sizi mağfiret etmesini sevip arzu etmez misiniz? Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Şüphesiz ki namuslu, haklarında uydurulan iftiralardan habersiz mümin kadınlara zina isnadında bulunanlar, dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. Ve ahirette onlar için büyük bir azap vardır. O gün dilleri, elleri ve ayakları yaptıklarına karşılık aleyhlerinde şahitlik edecektir. O gün Allah onlara hak ettikleri cezalarını tas tamam verecek, ve onlar Allah'ın hak ve mubiin apaçık hak olduğunu bilip anlayacaklardır. Kötü kadınlar kötü erkekler içindir. Kötü erkekler de kötü kadınlar içindir. Bunlar birbirlerine yaraşırlar. Temiz kadınlar da temiz erkekler içindir. Temiz erkekler de temiz kadınlar içindir. Bunlar da birbirlerine yaraşırlar. İşte bunlar o iftiracıların söylediklerinden uzak olanlardır. Onlar için Rableri katında büyük bir mağfiret ve kerim olan şerefli ve bitmez tükenmez bir rızık vardır. Ey iman ettiğini iddia edenler! Kendi evinizden başka evlere izin almadan ve ev halkına selam vermeden oraya girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır. Umulur ki bunu tezekkür eder, düşünüp anlarsınız. Eğer orada hiçbir kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size geri dönün denilirse hemen geri dönün. Bu sizin için günahtan arınmış, daha temiz ve münasip bir davranıştır. Allah yaptıklarınızı en ince ayrıntısına kadar bilendir. Oturulmayan ve içinde sizin için bir menfaat bulunan, size ait veya herkese açık olan yerlere girmenizde size herhangi bir günah yoktur. Allah, sizin açığa vurduklarınızı da, gizli tuttuklarınızı da bilir. Resulüm, mümin erkeklere söyle, gözlerini harama dikmekten sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Çünkü bu, kendileri için günahtan arınmış, daha temiz ve münasip bir davranıştır. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarından tamamen haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, onlar da gözlerini harama dikmekten sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. El ve yüz gibi görünen kısımlar müstesna, zinet yerlerini başkalarına teşhir etmesinler başörtülerini yakalarının üstünü kapatacak şekilde koyup örtünsünler. Kocaları veya babaları veya kocalarının babaları veya öz oğulları veya üvey olan kocalarının oğulları veya erkek kardeşleri veya erkek kardeşlerinin oğulları veya kız kardeşlerinin oğulları veya mümin kadınlar veya Ellerinin altında bulunan cariyeler veya yaşlılık sebebiyle kadınlara karşı şehvetleri olmayan erkek hizmetçiler yahut henüz kadınların mahrem yerlerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına zinet yerlerini teşhir etmesinler. Gizlemekte oldukları zinetleri bilinsin diye de ayaklarını yere vurmasınlar. Dikkatleri üzerine çekecek tarzda yürümesinler. Ey müminler! Hep birlikte Allah'a yönelip tövbe ediniz ki felaha, kurtuluş ve saadete eresiniz. Sizden bekarları, kölelerinizden ve cariyelerinizden salih olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler korkmayın. Allah kendi fazlından, lütuf ve ihsanından onları zenginleştirir. Çünkü Allah vasidir, Ali'yimdir. İlmi ve rahmetiyle her şeyi ve herkesi kuşatan ve bilendir. Evlenme imkanını bulamayanlarsa, Allah kendi fazlından, lütuf ve ihsanından onları zenginleştirinceye kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinizin altında bulunan köle ve cariyelerden mükatebe, hür olmak için sizinle yazılı sözleşme yapmak isteyenlere gelince, eğer bu isteklerinde onlar için bir hayır görürseniz, hemen onlarla mükatebe yapın. Allah'ın size vermiş olduğu malından siz de onlara verin. Bir de iffetli kalmak isteyen cariyelerinizi, dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için fuhşa zorlamayın. Kim onları fuhşa zorlarsa bilinmelidir ki, şüphesiz Allah fuhşa zorlanmalarından sonra o kadınlara karşı gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Andolsun ki biz bu Kur'an'la size hakikati açıklayan ayetler, sizden önce gelip geçen ümmetlerden örnekler ve muttakiler, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar için bir nasihat indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali içinde kandil. Allah'ın aşkı ve muhabbeti bulunan bir oyuktan yani gönülden yayılan ışığa benzer. O kandil bir cam fanus yani kamil insanın gönlü içindedir. O camda nefsini temizleyip teskiye ettiği için Sanki inciden bir yıldız gibidir. Bu kandil ne doğuda ne de batıda olan, ırkı ve dili fark etmeyen, bitmek tükenmek nedir bilmeyen, mübarek bir zeytin ağacından çıkan yağla Allah'ın vahyiyle tutuşturulur. Onun yağı neredeyse kendisine ateş değmese dahi ışık verir. Böylece bir insanın hem gönlü hem de bedeni nurlanmıştır. Sen ondan bir talepte bulunmasan bile o rahmetiyle sana muamele eder. İşte bu nur üstüne nurdur. Allah dilediğini, böyle bir insanla nurunu kazanmak isteyeni nuruna hidayet eder. Allah insanlara işte böyle misaller getirir ve Allah her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilendir. Bu kandil, bir takım evlerde ve gönüllerdedir ki Allah o evlerin ve gönüllerin içlerinde isminin yüceltilmesine ve zikredilmesine izin vermiştir. Orada sabah akşam onu öyle kimseler tesbih ederler ki onlar ne bir ticaretin ne de bir alışverişin kendilerini Allah'ı zikretmekten, namazı ikame ederek her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışmaktan ve zekatı verip nefislerinin cimriliğini temizlemekten alıkoyamadığı yiğit adamlardır. Onlar bir de kalplerin ve gözlerin dehşetle döneceği bir günden korkarlar. Allah'ın kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırması ve kendi fazlından onları ziyadeleştirmesi için dua ederler. Çünkü Allah, dilediği kimseye Hesapsız rızık verir. İnkar edenlere gelince onların amelleri çölde bulunan düz arazideki serap gibidir ki susuyan onu susanır. Kendinin güzel yaptığını zanneder. Ama öldükten sonra o serabın yanına varınca amellerinden Allah'a göre güzellik ve sevap namına hiçbir şey bulamaz. Onun yanında sadece Allah'ı bulur. O ise onun hesabını tastaman görür. Allah hesabı süratlice görendir. Yahut o inkarcıların gönülleri engin bir denizdeki yoğun karanlıklar gibidir. Öyle bir denizdir ki, onu dalga üstüne dalga kaplar, üstünden de onu kapkara bir bulut örter. Birbiri üstüne yığılmış karanlıklar. İnsan elini çıkarsa neredeyse onu dahi göremez. İşte inkarcılar da kalplerindeki bu karanlık sebebiyle hakkı göremezler. Ayrıca Allah'ın kendinden bir nur verdiği ve onu insanlara bir nur kıldığı kamil insanı görmez, duymaz ve işitmezler. Böyle bir insanla beraber olup bu nuru kazanmak istemedikleri için Allah da onlara nuru nasip etmez. Allah bir kimseye nur vermemişse Artık onun Hiçbir nuru yoktur Resulüm Göklerde ve yerde bulunanlarla Saf saf kanatlarını Aça kapata uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini Görmedin mi? Her biri kendi salatını Allah'a olan taat ibadet ve tesbihini Bilmektedir Allah da onların yaptıklarını en ince ayrıntısına kadar bilendir. Göklerin ve yerin mülkü, hakimiyet ve hükümranlığı Allah'a aittir ve dönüş de ancak Allah'adır. Görmez misin ki Allah bir bulutu nasıl yaratıp dilediği yere sevk ediyor, sonra onların arasını nasıl birleştiriyor, sonra da onları üst üste nasıl yığıyor? Böylece sen onların arasından yağmur çıktığını görürsün ve Allah gökten oradaki dağ büyüklüğündeki bulutlardan bir dolu indirir de onu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de onu uzak tutar. Bu bulutların şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri giderip kör eder. Allah geceyle gündüzü birbiri ardınca döndürüp durur. Muhakkak ki bunda hakkı görmek isteyen basiret sahipleri için elbette bir ibret vardır. Allah her canlıyı sudan yarattı. Onlardan kimi karnı üstünde sürünerek yürür, kimi iki ayağı üstünde yürür, kimi de dört ayağı üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Andolsun ki biz bu Kur'an'la size hakikati açıklayan ayetler indirdik. Allah dilediğini, Rabbinin rızasını isteyeni, dost doğru yol olan sırat-ı mustakime hidayet eder. Bir kısım insanlar, Allah'a ve Resulüne iman ettik ve itaat ettik derler. Sonra da onlardan bir grup bu sözlerinin ardından Allah'tan ve Resulünden yüz çevirirler. İşte bunlar mümin değildirler. Onlar aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında bir de bakarsın ki onlardan bir grup hemen haktan yüz çevirir. Eğer hak olan Allah ve Rasulünün verdiği hüküm kendi lehlerine olursa ona itaat ederek koşa koşa gelirler. Onların kalplerinde şeytanın verdiği vesveseyle bir hastalık mı var? Yoksa onlar ayetlerimizden ve Resulümüzden şüphe içinde midirler? Yahut Allah ve Resulünün kendilerine zulüm ve haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, işte onlar nefislerine zulmeden zalimlerin ta kendileridir. Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin sözü ancak İşittik ve itaat ettik demeleridir. İşte onlar felaha, kurtuluş ve saadete erenlerdir. Her kim de Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'tan haşyet duyar ve O'na karşı takva sahibi olur, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışırsa, işte onlar asıl fazilete, gerçek kurtuluş ve saadete erenlerdir. Resulüm, bir de o münafıklar, senin kendilerine emrettiğin takdirde mutlaka savaşa çıkacaklarına dair bütün çaba ve gayretleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki, Yemin etmeyin. Sizden istenen yemin etmeniz değil, güzelce ve iyilikle itaat etmenizdir. Bilin ki Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. De ki, Allah'a itaat edin, Resulüne de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz şunu bilin ki, o Resulün sorumluluğu kendisine yüklenen tebliğ görevidir, sizin de sorumluluğunuz size yüklenen O'na itaattir. Eğer O'na itaat ederseniz hidayete erersiniz. Resul'e düşen apaçık bir tebliğden başkası değildir. Allah sizlerden iman edip, salih amerler işleyenlere, kendilerinden öncekileri yeryüzünde halife kıldığı gibi, mutlaka onları da halife kılacağını ve onlar için razı olduğu dinlerini mutlaka kendilerine sağlamlaştırıp bu dini yaşamalarına imkan vereceğini ve yaşadıkları korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağını vaat etti. Çünkü onlar bana abd olup kulluk ederler, hiçbir şeyi de bana şirk koşmazlar. Artık bundan sonra kim ayetlerimi ve Resulümü inkar ederse, işte onlar fasıkların ta kendileridir. Şu halde namazı ikame ederek her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışın, zekatı vererek nefsinizin cimriliğini temizleyin ve içinizde bulunan Resule itaat edin ki rahmete eresiniz. İnkar edenlerin yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacaklarını sanma. Onların varacağı yer cehennem ateşidir. O ne kötü varılacak yerdir. Ey iman ettiğini iddia edenler! Ellerinizin altında bulunan köle ve cariyeleriniz ve içinizden henüz buluğ çağına ermemiş ama ermek üzere olanlar şu üç vakitte yanınıza girmek için Sizden izin istesimler. Sabah namazından önce, öğle vakti elbiselerinizi çıkardığınız zaman ve yatsı namazından sonra. Bunlar mahrem halde bulunabileceğiniz üç vakittir. Bu vakitlerin dışında birbirinizin yanına izinsiz girip çıkmanızda ne sizin için ne de onlar için bir günah vardır. İşte Allah ayetleri size böyle açıklar. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi ve herkesi bilen, her işinde hikmet ve hayır olandır. Çocuklarınız buluğ çağına erdiklerinde, kendilerinden önceki yetişkinlerin izin istedikleri gibi, artık onlar da izin istesinler. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklar. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi ve herkesi bilen, her işinde hikmet ve hayır olandır. Bir nikah ümidi beslemeyen, acizlikten dolayı oturmuş kalmış, hayızdan ve doğumdan kesilmiş yaşlı kadınların zinetlerini yabancı erkeklere teşhir etmeksizin bazı elbiselerini çıkarmalarında kendilerine bir günah yoktur. Yine de iffetli davranmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah semirdir, Alimdir. her şeyi ve herkesi işiten ve bilendir. Bu hususta amaya güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya da güçlük yoktur. Bunların yanınıza izinsiz girmelerinde veya farkında olmadan üstlerinin açılmasında onlara bir günah yoktur. İzinsiz, evlerde yemek yeme hususunda sizin kendi evlerinizde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 Dostlarınızın evlerinde yemek yemenizde bir sakınca yoktur. Bu kişilerle bir arada veya ayrı ayrı yemek yemenizde de size bir günah yoktur. Evlere girdiğiniz zaman Allah katından bereket, temiz ve güzel bir sağlık temennisi olarak kendinize ve birbirinize selam verin. İşte Allah size umulur ki aklınızı kullanır, Düşünüp anlarsınız diye ayetleri böyle açıklar. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ederler ve onunla birlikte topluca bir iş üzerindeyken ondan izin alıncaya kadar o işi bırakıp gitmezler. Resulüm, muhakkak ki şu senden izin isteyenler var ya, işte onlar Allah'a ve Resulüne iman edenlerdir. Öyleyse bazı işleri için senden izin istediklerinde, sen de onlardan dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Ey iman ettiğini iddia edenler! Resulün sizi çağırmasını, Aranızda herhangi birinizin diğerini çağırmasıyla bir tutmayın ve onun davetine hemen icabet edin. Şunu da unutmayın, Allah siz Resul'le beraberken, içinizden birbirinin arkasına gizlenerek sıvışıp gidenleri muhakkak bilir. Artık onun emrine muhalefet edenler, başlarına bir bela gelmesinden veya kendilerine elem verici, İç yakan bir azabın isabet etmesinden korkup sakınsınlar. Dikkat edin, muhakkak ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. O sizin ne iş üzerinde olduğunuzu mutlaka bilir. Ve insanlar O'nun huzuruna döndürüldükleri gün herkese yapmış olduklarını haber verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.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 Kur'an'ı indiren Allah odur ki mübarek ve şanı yüce olandır. O Allah ki göklerin ve yerin mülkü, hakimiyet ve hükümranlığı yalnız O'nundur. O ehli kitabın iddia ettiği gibi haşa ne bir çocuk edinmiştir ne de mülkünde bir ortağı vardır. O her şeyi yaratmış ve belli bir ölçüye göre düzenleyip takdir etmiştir. Hal böyleyken kafirler onu bırakıp hiçbir şey yaratamayan, bilakis kendileri yaratılmış olan, kendilerine ne bir zarar ne de fayda verebilen, öldürmeye, diriltmeye ve ölüleri yeniden diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen bir takım ilahlar edindiler. Ve o kafirler dediler ki, Bu, Kur'an, bir yalandan başka bir şey değildir. Onu Muhammed uydurmuştur ve ona başka bir kavimde yardım etmiştir. Böylece onlar hakikaten bir zulüm ve asılsız bir sözle geldiler. Ayrıca onlar dediler ki, Bu ayetler öncekilere ait masallardır. Muhammed onları başkasına yazdırmış da sabah akşam onlar kendisine okunuyor. Resulüm de ki, o, Kur'an'ı, göklerin ve yerin tüm sırrını bilen Allah indirmiştir. Muhakkak ki O, gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Onlar bir de şöyle dediler. Bu ne biçim Rasul'dur ki bizler gibi yemek yiyor ve çarşı pazarda dolaşıyor. O'na, kendisiyle beraber uyarıcı olsun diye bir melek de indirilmeli değil miydi? Yahut kendisine bir hazine bırakılmalı veya ondan yiyip zahmet çekmeden geçimini sağlayacağı bir bahçesi olmalı değil miydi? Ayrıca o zalimler müminlere siz ancak büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz dediler. Resulüm bak senin hakkında nasıl misaller getirdiler de dalalete düştüler. Artık onlar bu halleriyle hidayete giden doğru yolu bulamazlar. Eğer dilerse, sana bundan daha hayırlısını, altlarından ırmaklar akan cennetleri verecek ve sana saraylar ihsan edecek olan Allah odur ki, mübarek ve şanı yüce olandır. Üstelik onlar, o kıyamet saatini de yalanladılar. Biz ise o kıyamet saatini yalanlayanlar için alev alev yanan bir ateş hazırladık. Bu ateş ne zaman ki o kıyameti yalanlayan kafirleri uzak bir mesafeden gördü, kafirler onun öfkeli kükremesini ve çok feci nefes alıp vermesini dehşet içinde işitirler. O gün mücrimler, nefsinin hevasına uyan suçlular zincirlerle birbirlerine bağlı olarak o cehennemin dar bir yerine atıldıkları zaman orada yok olmak için yalvarırlar. Onlara şöyle denir. Bugün yalnız bir defa yok olmayı istemeyin. Birçok defalar yok olmayı isteyin. Resulüm o kafirlere de ki bu mu daha hayırlı yoksa Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlara vaat edilen ebedilik cennet mi? Orası onlar için bir mükafat ve bir varış yeridir. Ebedi olarak kalacakları orada, kendileri için istedikleri her şey vardır. Bu, Rabbinin mesuliyetini üzerine aldığı bir vaattir. O gün Rabbin, o kafirleri ve Allah'tan başka abd oldukları şeyleri bir araya toplar da, abd olunanlara buyurur ki, şu kullarımı siz mi dalalete düşürdünüz, yoksa kendileri mi benim hak yolumdan saptı? Onlar derler ki, sen Subhan'sın, her türlü noksanlıktan münezzehsin. Seni bırakıp da başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Fakat sen onlara ve atalarına, Öylesine nimet verdin ki sonunda seni zikretmeyi ve senin hesabını yapmayı unuttular da helakı hak eden bir kavim oldular. Bunun üzerine o kafirlere şöyle denir. İşte abd olduklarınız, söylediklerinizde sizi yalancı çıkardılar. Artık kendinizden ne azabı savmaya ne de kendinize bir yardımda bulunmaya gücünüz yeter. Artık sizden kim? Ayetlerime ve Resulüme zulmederse işte ona kıyamet günü büyük bir azap tattıracağız. Resulüm, senden önce gönderdiğimiz bütün rasuller de hiç şüphesiz yemek yerler ve çarşıda pazarda dolaşırlardı. Ey insanlar! Biz sizin bir kısmınızı diğer bir kısmınız için bir imtihan vesilesi kıldık. Bu imtihanlara sabrediyor musunuz? Resulüm, senin Rabbin her şeyi hakkıyla görendir.